İlmihal nedir? İlmihal, ilim ve hal kelimesinden oluşan bir isim tablamasıdır bildiğiniz gibi. Hal kelimesini de hepimiz biliyoruz. Bunlar ikisi bir araya geldiğinde bir ilmin, bir geleneğin adı haline gelmiş. İlim bilmek demek bildiğiniz gibi. Hal ise durum, konum, bir insanın içinde bulunduğu vaziyet anlamına geliyor. İlmihal yani bunu bir tamlama olarak söylediğimizde bir insanın herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir konumda bulunmuş olduğu haldeki gerekli olan bilgiler, ilimlere biz ilmi hal adını veriyoruz. Peki hangi bilgilerdir bunlar değerli izleyiciler? Elbette ki bizim burada kastettiğimiz şey dini bilgiler olmuş oluyor çok uygun konulmuş bir isimdir. Çünkü e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, El ilmu faridatun ala kulli muslimun ve muslimetin. ilim hem erkek hem de kadın bütün Müslümanlara e, farzdır. Yani ilim öğrenmek, ilim aramak farzdır. Hadisinden alınmış, ilhamla alınmış bir e, kelimedir bu. Halde bir insanın herhangi bir konumdaki Allah'ın dinimizin bizden ne istediği, ne yapmamızı istediği, nasıl davranmamızı istediğiyle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla herhangi bir Müslümanın herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda dini, dini yükümlülüklerinin ne olduğu, ne yapması gerektiği, nasıl davranması gerektiğini çok güzel bir tabirle yani il tabiriyle ifade etmiş oldular.